Oh. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve, ve, ve Geçen dersimizde Oruçta niyetin illaki geceden olmasının gerekli olduğu yerler, gündüz vakti de yapılacak olan niyetle sahi olan oruçlar. Bu konuya temas edilmiş. ki Kısaca özetlemek gerekirse, üç türlü oruçta Ramazani Şerif orucu, Nezri Muayyen diye tabir ettiğimiz, Belli bir zaman ile zamanlandırılmış, sınırlandırılmış adak oruçları, bir de nafile oruçlar. Bu oruçlarda geceden niyet şartı yoktur. Bir insan gündüz vakti dahi kaba kuşluk diye tabir ettiğimiz zamana kadar niyet edebilme hakkına sahiptir. Buradaki asıl gaye vaktin çoğunda niyetin bulunmuş olması Vaktin çoğunda kişi eğer niyetliyse bu üç türlü orucun üçü de caiz olur. Ancak bu oruç nezr mutlak diye ifade ettiğimiz belli bir zamanla sınırlandırılmamış adak orucu ise, filan işim olduğu zaman üç gün oruç tutacağım veya bir gün oruç tutacağım dediniz ama hangi gün oruç tutacağınızı belirtmediniz. Böyle bir oruç ise, Kişi böyle bir orucu eda etmek istiyorsa illaki geceden niyet etmesi şarttır. Geceden herhangi bir niyeti olmadan imsak vakti kestikten sonra, diğer bir ifadeyle sabah namazının vakti girdikten sonra ben şu borcum olan oruca niyet edeyim diyecek olsa kişinin bu orucu geçerli olmaz. Keza kazaya kalmış olan oruç. Ramazan-ı Şerif'te tutamadığı oruçlar veya başlayıp da bozduğu oruç. Nafile oruç olabilir bu. Evvel emirde nafileydi, farz değildi ama kişi onu başlamasıyla kendisine vacip kıldı. Daha sonradan bir nedenle orucunu bozdu. Bu kişi de bu orucunu kaza etmekle mükelleftir ve bunun da belli bir zamanı yoktur. Böyle bir oruçta da illaki geceden niyet şartı vardır. Musannif bunları bize geride beyan etmişti. İkinci mesele olarak da ruyetül hilal konusunda yani Ramazan-ı Şerif hilalini gözetlemenin gerekliliğinden. Tabi o zaman için biz e, ruyetin yanı sıra hesaba itibar edilmeli midir, edilmemeli midir? Veya hesap konusunda hesaptan yardım alarak ruyetle beraber bunun oluşması bu gibi meselelere temas edilmiş ve anlatılmıştı. Tabi ruyet konusunu da ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Bir ferde tahallük eden, bir de genele, e, hükümete, otoriteye, idareye tahallük eden. Fert bireyin yapacağı şey, kendin müşahede ettin, gördün ona göre hareket edersin, görmedin ona göre hareket edersin. E, görmen durumunda oruçlarsın, görmemen durumunda ise zaten insanlara tabi olursun. Ama otorite idarede ise bunu sağlaması eğer bir grup geldi işte ben gördüm dediği zaman onun sözünü kabul edip etmeme de belli kriterler belli şartlar var. Havanın durumu var onların e, bu noktada ne derece doğru söyleyip söylemediği e, meseleleri var ki bunları detaylı bir şekilde beyan etmişti. E, bugün nasip olursa ve sağ burada kalmıştık. Ki daha önceden de söylediğim üzere nasip olursa bu dersi sıralı okuyacağız. Yani nerede vaktimiz bitti, konumuz neresi oraya işaretimizi koyacağız. Bir dahaki dersi o noktadan tekrardan başlayacağız. Tabi bu geri bazen özetlememiz gerekebilir konuda bir bütünlük olsun diye geçmiş dersi hatırlama adına ki bunu biz medresede talebelerimizle beraber de okurken bunu yapmaktayız. Çünkü bir evvelki ders neydi şimdiki ders nedir? Arada nasıl bir irtibat vardır? Bu irtibat sağlanmadıkça dersin anlatımı ve anlaşılması zor olabiliyor. Şimdi okuyacağımız bölüm orucun vakti. Ve bu vaktikte oruçta hangi zamanı kapsamalı? Tabi buraya girmeden önce şöyle bir mesele vardır ki temas edilmeli. Belli bir vakitle vakitlendirilmiş olan ibadetleri genelde 3 kısma ayırıyorlar. Bir vaktin o ibadet için zarf olması. Ne demek zarf olması? Yani o vakitin içinde o ibadet tamamını kapsamıyor ve o ibadet cinsinden başka ibadetlerin yapılmasına da olanak sağlanıyor. Namaz gibi. Öğle namazının vakti veya sabah namazının vakti e, ki öğle namazının vaktini ele aldığımız zaman işte zevalde yani güneş tam tepeden aşağı kaydıktan sonra başlıyor. Ta ki gölge i̇mam Azamla Azam arasında rahimahumullah görüş farklılığı olmakla beraber bir misil veya iki misil. Bu zaman zarfına kadar olan vakit. Bu zaman içinde bu ibadet illaki yapılmalı ama bu ibadet vaktin başından sonuna kadar bunu kapsamıyor. Buna zarf deniyor. Ve bu ibadet cinsinden yani namaz cinsinden başka bir ibadetin yapılmasına da imkan vardır. Bir insan bu vakitte istediği kadar nafile namaz kılabilir kazanlaması kılabilir ve eğer vakit kerat vakti değil ise ikinci tür ibadet ise zamanla irtibatlandırılan ibadetlerde ibadetin o zamanın tamamını kapsaması ki oruç ibadeti onlardandır oruç ibadeti öyle bir ibadettir ki oruç vakti olan İmsak vaktinden ta ki güneş batımına kadar her bir zamanda var olan bir ibadet. Ve bu ibadet cinsinden ikinci bir ibadeti oraya koymak mümkün değildir. Buna da fıkıh dilinde müayyar deniyor. Ee, ki oruç bir günde bir oruç tutarılabilir ve o oruç günün başından sonuna kadar tamamını takip eder, tamamını kapsar. Bu da o ibadetin meyar olma özelliğini, yani o zarf, zam, zamanın, vaktin o ibadete nispetle müeyyar olduğunu ifade eder. Ee, bir de bir itibarla zarfa benziyor, bir itibarla müeyyara benzeyen bir ibadet vardır ki bu da hac ibadeti. Bilindiği üzere hac ibadetinin bir zamanı vardır. Zilkade, şevval, zilkade, zilhiçenin ilk on günü. Yani iki ay on günlük bir zaman zarfı. Ancak hac ibadeti bir bütün olarak yapıldığında baktığımızda e, dört gün veya beş günde biten bir ibadet. Yani iki ay on günlük zamanı kapsayan bir ibadet değil. Bu itibarlar namaz gibidir. Nasıl ki bir namaz vaktin tamamını kaplamıyor ise hac ibadeti de hac vaktinin tamamını kaplamamaktadır. Ancak namazdan ayrıldığı bir konu vardır ki o da şudur. Namaz vaktinde namaz cinsinden birden fazla namaz kılınabilir. O ibadet cinsinden birden fazla ibadet yapılabilir. Oysa haç aylarında birden fazla hac yapılma imkanı yoktur. Çünkü hac Arafat'tan ibarettir ve Arafat bir gündür ve o bir günde yapılacak haç bir hacdır. İkinci bir hacca aynı zamanda yapma imkanı yoktur. Bu itibarla da oruca benzemiştir. Tıpkı bir günde birden fazla oruç tutulmaması gibi. Diyeceksiniz ki bu taksimin ne faydası var? Yani o e, zamanın, ibadetin zarf olması, ibadete menyar olması veya hac gibi müşkil olması, müşterek olmasının ne faydası var? Tabii ki bunun faydası niyet açısından farklılık arz eder. Şöyle ki, Birinci dersimizde de ifade ettiğimiz üzere maksud olan ibadetlerde niyet o ibadetin sıhhatının şartı. Niyet olmadan ibadet olmaz. Niyet kastül kalp, o ibadeti yapmayı kastetmek. Peki tayin şartı var mıdır yok mudur? İşte bu noktada biraz önce yaptığımız o taksimin faydası zuhur eder. Eğer o ibadet muvakkat belli bir vakti varsa ve o vakitte zarf ise ki namaz gibi... O takdirde bu ibadette tayin niyeti de şarttır. Yani kişi öğle vaktinde mutlak olarak ben Allah rızası için namaz kılıyorum diyerek namaz kılacak olsa öğle namazının farzını kılmış olmaz. Niye? Çünkü o vakitte başka ibadetlerin yapılmasına imkan vardır, olanak vardır. Illaki tayin etmek zorunluluğu vardır. Yani hem asrün niye bulunacak, bizatihi niyet bulunacak, bir de niyetin tayin edilmesi de gerekecektir. Ancak o zarf, o mekan yani zaman diyelim ibadetin zarfı değil de yarı ise ki oruç ibadeti böyledir. Bu takdirde as niye dediğimiz bizatihi oruç niyeti bulunması yeterlidir. Tayin niyeti şart değildir Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç için. Yani bir insan mukim olduğu halde, hasta olmadığı halde, Mutlak olarak Allah rızası için oruca niyet ediyorum diyerek oruç tutsa tuttuğu oruç Ramazan orucu olur. Niye? Çünkü o vakit başka bir ibadetin yerine getirilmesine imkan sağlayan bir vakit değildir. Hac ibadetine geldiğimizde ise ki müşkül olması, müşterek olması, bir itibarla zarf, bir itibarla minyar olmasının farkı yine as niye şarttır. Yani niyetsiz şarttır. E, ki niyette hacda da malumunuz ihramdır. İhram da niyetten ibarettir. Artı ile beraber. E, bu gerekir. Peki tayin gerekir mi? Yani bir insan e, yapacağı haccın farz olan haccıdır şeklinde tayin etmesi gerekir mi? E, bu gerekmez. Mutlak halde bir insan ben Allah rızası için hac yapıyorum diyecek olsa ve o insan daha önceden de hac ibadetini yerine getirmemişse yaptığı bu hac farz haccı yerine geçer niye oruç itibarıyla çünkü o vakitte birden fazla hac yapılma imkanı yoktur. Ancak namaz tarafına benzeme yönüyle de kişi buna rağmen yani farz hacı üzerinde var olduğu halde nafileye niyetle ben hacca niyet ediyorum diyecek olsa yani kişi Hicaz'a gitmek üzere ihrama girerken ya Rabb'i niyet etledim senin rızan için e, nafile olarak hac yapmaya veya filanın vekili olarak filan kişi namına hac yapmaya niyet edecek olsa niyeti geçerli olur, yaptığı hac farz hac yerine geçmez. Bu da zarf olma, zarf tarafına benzeme yönünün bir göstergesidir. Yani niyetin aslının bulunması ayrı bir şey, niyetin tayininin şart olup olmaması başka bir şeydir. Bu da o ibadetin bir vakitle vakitlendirilmiş olması ve o vaktin tamamını kapsaması ve kapsamaması şeklinde farklılık arz eder. İşte oruç ibadeti de vakitle vakitlendirilmiş olan, belli bir vakti olan, vakitte yapılmasında eda vaktin bitiminde kaza ile nitelendirilen bir ibadettir ve vaktin başından sonuna kadar kapsayan bir ibadettir. Yani müyyardır. Peki nedir bunun vakti? Ve vaktu savm. Orucun vakti minhine tulû'ul fecr-i ila ilâ gurubi şems. Fecr-i sani diye ifade edilen e, fecr-i sadık da deniyor buna. E, günümüz takvimlerinde imsak diye de beyan edilen sabah namazının vakti başladığı andan itibaren başlar Ta ila gurubi'ş-şems dediğimiz güneş kayboluncaya kadar diğer bir ifadeyle akşam namazının vakti girinceye kadar devam eder. Bu zaman zarfında yani fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan zamanda bu ibadet ifadedir ve bu ibadetin vakti bu vakittir. Ki Kur'an ayeti ve hatta minel minel kerimesi de bunu ifade etmektedir. Yani iki kayıttan kast edilen beyazdun nahar ve sevadülleyl şeklinde. Naharın beyazı aydınlılığı, gecenin de karanlığı. Peki oruç nedir? Orucun tanımı nedir? Yani oruç ibadetini nasıl anlamalıyız? Vassavmu huvel imsak oruç İmsaktır. Ne demek imsak? Kişinin kendisini alıkoyması, kendisini engellemesi. Neden engelliyor? Anil ekli yemekten, ve şurb'i içmekten, vel cima, cinsi münasebetten. Ne zaman engellemesi? Naharen, gündüz vakti, maniye niyet ile beraber. Buna göre... Kişinin oruç niyeti olmaksızın sabahtan akşama kadar bu bahsedilen şeylerden kendisini alıkoysa bile bu yapmış olduğu şeye oruç denmez. Belki rejim denir, belki periz denir. Oruç olabilmesi için niyet olmalı ve o kişinin niyete ehil olmalı ve dediğimiz gibi Tulul Fecrir'den yani imsak vaktinden, grubu şemsa kadar, güneş batımına kadar yemekten, içmekten ve cinsel münasebetten kendini alıkoyması şarttır. Peki bir kimse oruçlu olduğu aklından gittiği halde yiyecek olsa, yani oruçlu olduğunu unutuyor, bir şeyler yiyor veya bir şeyler içiyor veya hanımıyla beraber oluyor. İnsanlık hali unutmuştur. Oruçlu olduğunu unutarak bunları yapsa, bu durumda bu kişinin orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Şimdi Musannif ona cevap olarak diyor ki, imu. Oruçlu olan bir kişi, gerek farz orucu tutsun, gerek nafile oruç tutsun, fark etmez. Bir şey yese, ev şeribe veya ise, ev camia veyahut da hanımıyla cinsel münasebete girse ama bütün bunlarını nasiyen, Unutarak yapsa, oruçlu olduğu aklından giderek yapsa, lem yuftir, bu kişinin orucu bozulmaz. Şimdi orucun tamın, tanımına baktığımız zaman daha geniş kitaplarda huvel imsaku hakikaten ev hükmen ifadesini kullanılmaktadır. Yani hakikaten kişinin yemekten içmekten kendisine alıkoyması veya hükmen kendisine alıkoymasıdır. Hakikaten fiziksel olarak yememesi, içmemesi demektir. Peki hükmen ne demektir? Hükmen her ne kadar o yese de, her ne kadar o bir şey içse de yememiş kabul ediliyor, içmemiş kabul ediliyor ki burada bu konu yani unutan bir kimsenin yemesi ve içmesinden itiraz için söylenmiştir. Ki bu noktada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, unutarak orucunu yiyen bir kimseye Timme alâ savmik fe innemâ Allahu ve sekkâke Orucuna devam et, seni Allah yedirdi, Allah içirdi. Yani yedirme ve içirme fiilini kişiye değil Mevla'ya nispet etmiş. Bu noktada orucunun bozulmadığını, sebebi ise hükmen tutmanın, hükmen kişinin kendisinin koymasının devam etmesi. Dolayısıyla bu kimsenin orucu bozulmaz. Tabi şöyle bir soruyla da muhatap olabiliyoruz. ilmahal programında buna dair cevaplar vermiştik sizden gelen suallerde. Kişi unutarak değil de hata sonucu bir şey ise, ki özellikle abdest alırken veya usul abdest alırken o anda yutkunu verse ve su boğazından aşağı kaçsa, bu kimse de aynı hata sonucu, Orucunu bozan kimse de unutarak orucunu bozan gibi değerlendirilerek orucu devam etsin denir mi? Orucu bozulmadı denir mi? Burada cevap olarak deniyor ki unutmak ile hata aynı şey değildir. Unutmakta kişinin oruçlu olma bilgisi tamamıyla kalktığından dolayı o kimsenin yapmış olduğu o fiiller kişinin kendisine nispet edilmiyor. Ama hata öyle değildir. Hatada kişinin bir dahli vardır, bir tesiri vardır. Dolayısıyla bu kimse hata sonucu bir şeyler yiyecek ise, hata sonucu bir şeyler içecek olursa bu insanın orucu bozulur. Ha, tabii ki güne hürmeten yine akşama kadar yemekten içmekten kendisine alıkoyması vaciptir. Ama bu alıkoymak bir oruç olarak değil, günün hürmetini sağlayabilme adınadır. Başka bir soru yine gündemde olan, Peki Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olduğunu bildiğimiz bir arkadaşımız veya akrabamız veya işte bir yakınımız gördük ki bir şey yiyor, içiyor. Biliyoruz ki bu kişi oruçlu ancak unutmuş. Biz ona hatırlatalım mı yoksa bırakalım karnını doyursun mu veya hararetini dindirsin mi? Burada da geniş kitaplarda deniyor ki o kişinin biraz da yapısıyla alakalı. Eğer zayıf bir kimse ise, bünyesi zayıfsa bırak müsaade et yesin, hararetini dindirsin, ondan sonra söylersin. Ama yok, mukavemetli gücü yerindeyse, yani oruç tutabilecek bir durumdaysa, yememesi, içmemesinin ona bir zararı olmayacaksa, o zaman hatırlatılmanın gerekliliğinden kitaplarımızda bahsetmiştir. Başka bir mesele, kişi oruçluyken uyusa ve rüyalansa, bu noktada orucu bozulur mu, bozulmaz mı, ondan bahsedecek. Ve inname, Oruçlu kişi uyuy uyuyacak olsa, fahteleme ve oruçtaki uyuma uyuma sebebiyle de ihtilam olsa, rüyalansa, ev nazara ilah imra imraatin veya hanımına baksa, fe enzele, affedersiniz boşalsa, evittehene itdehne veya otta yağlansa, vücuduna yağ sürse, ev ihtecme veya hacamat olsa, hacamat vücuttan kan aldırma, deri ile et arasında bulunan kirli kanın işte bir takım alet ve edavat vesilesiyle dışarı çıkartılması. Bu şekilde bir işlemde bulunsa ev iktahele veyahut da sürme çekse gözüne ki göze çekilen sürmede boğazda tadın hissedilmesi de mümkündür. Ki hadis-i şerifte velev ki boğazında tadını hissedecek olsa bile ifadeleri olduğundan dolayı sürme konusu biraz daha özel tutulmuştur. Devam edelim. Ev kapbele daha hüküm vermedi. Kişi hanımını öpse, oruçlu olduğu halde, bütün bunlar da lem yuftır, orucu bozulmaz. Baştan beri konuya bakacak olursak, oruçlu olan kimsenin ihtilam olması, oruçlu olan bir kimsenin hanımına bakmak suretiyle veyahut da tefekkür etmek suretiyle boşalması, yağlanması, kan aldırması veya gözüne kühül sürmesi, sürme sürmesi, hatta bunu biraz daha genişletelim, gözüne ilaç damlatması. Bütün bunlarda bu kimsenin orucunun bozulmayacağı ifade edilmiştir. Peki Feyin enzele bir kubletin aynı oruçta olan kimse hanımını öpse ama bu öpmesi biraz daha ileriye giderek kişinin boşalmasına sebebiyet verse evlemsin veya bir kubletin evlemsin veya dokunmasından dolayı boşalsa faalehil aleyhil kada bu durumda orucu bozulur. Ve gününe gün olarak o günü kaza etmesi gerekir. Bakın iki mesele arasında mücerred tefekkür yani düşünmek veya da nazar bakmak vele ki kişide fiziksel olarak boşalmaya seviyet verse de orucu bozmuyor. Tabii e, burada şöyle bir parantez açmak isterim. Fıkıh, kitaplarımızda akseden anlatılan fıkıh, hukuksal niteliği itibarıyladır. Yani meselenin o konuyla alakalı olan irtibatını ve sonucuna dairdir. Yoksa onun başka yönden caiz olup olmaması, doğru olup olmaması o bir bahsedigerdir, ondan bahsetmez. Bunu şunun için söylüyoruz. İleriye dönük mesela farklı şeylerden bahsedecek ve bahsettiği şeyler aslında hakikatte caiz olmayan şeyler, yapılmaması gereken şeyler veya edebe aykırı şeyler. Ama bunun burada bahse konu olması onun meşru olduğu anlamında değildir. Bu gayri meşru olmakla beraber varsayım olarak yapılacak olsa sonucu nedir bundan bahseder. Bunu iyi bellememiz gerekir. Aksi takdirde bir takım yanlışlara sebebiyet vermiş oluruz. Ki hatırlıyoruz bir ara birileri işte diyordu ki Darul Harp'te yani küfür diyarında harbi olan yani oralı olan kafir olan kadınla bir Müslümanın cinsel münasebeti yani zina etmesi zina değildir. Dedik haşa böyle bir şey yok zina zinadır. Eğer bir erkekle bir kadın arasında nikah yok ise bunların birlikteliği zinadır, haramdır, günahtır. Dediler işte zina değildir. E nereden çıkartıyorsunuz bu hükmü? Neye göre söylüyorsunuz? Kaynağınız ne? Deliriniz ne? İşte kitaplarda geçen bir ibare. Nedir o ibare? Darul Harp'te kişi zina edecek olsa yani küfür diyarında kişi zina edecek olsa İslam otoritesi onu... Zinadan dolayı cezalandırmaz. Yani hat uygulamaz. İşte bekarsa yüz değnek, evli ise, muhsan ise, rejim edilme olayı o kişi için uygulanmaz. E ne alaka? Demek ki uygulanmıyorsa bu zina değildir, caizdir. İşte bu yanlış bir algı, yanlış bir bakış, fıkı bilmemektir. Orada aslında kişiye verilmek istenilen hat cezasının uygulanıp uygulanmaması, o işlemin, Meşru olup olmaması değildir. Hatta bundan dolayı i̇bn Abid'in merhum Rahimullah Resm-ül Müftü adlı bir eseri vardır. Resailinde vardır. Orada der bir insan bütün fıkıh kitaplarını ezberleyecek olsa ancak fıkıh bilen bir hocadan onu ders olarak almamış ise o kişinin vereceği fetvayla amel olunmaz. İşte bu gibi sıkıntılardan dolayı. İbareyi okurken, ibarenin arkasındaki manayı ve orada fıkhın ruhunu, kitabı tanımak gerekir. Kitabın tanımak da çok önemlidir. Yani kitabın eğer uslubunu bilmeyecek olursak, o zaman kişinin yanlış şekilde fetva vermesine veya yanlış bir şekilde bilgilenmesine sebebiyet verir. Okuduğumuz kitap pek ihtilaflara temas eden bir kitap değildir. Yani El-Kuduri kitabı genel itibarıyla. Hanefi mezhebindeki hiyerarşiye dikkat etmiş. Öncelik olarak Ebu Hanife'nin görüşlerine yer vermiş. Daha sonradan da diğer iki imamın, İmam-ı Züfer eğer, Allah hepsine rahmet eylesin, tek kalmışsa onların görüşüne yer vermiştir. Ancak daha geniş kitaplarda tartışma. Yani filan imama göre böyle, filan imama göre böyle. Veyahut da filan alime göre böyle, filan alime göre şöyle. Peki sonuçta hangisini tercih edeceğiz? Bu noktada tercih konusunda kitapların üslupleri vardır. Yine medreselerde ders kitabı olarak okutulan mülteka kitabına baktığımız zaman onun üslubu ilk önce zikrettiği fetva tercih edilen fetvadır. Eğer kişi bunu bilmeyecek olursa bu konuda yanılgıya düşer. İmam-ı El-Hidaye kitabına bakacak olursak onun üslubu da de delilini en sona bırakmış olduğu görüş tercih ettiği görüştür. Yine kişi bunu bilmeyecek olursa hata eder. Bakın bu sadece Hanefi fıkhında değil, fıkıh kitaplarının genelinde var olan her Musanefi'nin kendine öz bir bu vardır. Şafi fıkında Envar isimli bir eser vardır. Güzel bir eser, muhteşem bir eser. Mesaili o itibariyle çok bol e, meseleleri barındıran. Hatta e, Rabbim selamet versin, kendine acil şifa versin. Halil Gönenç hocamızdan onu okurken e, kendisi şöyle derdi. Bu kitap, Envar kitabı, Şafi fıkında Hanefilerin İbn Abidini gibidir. Nasıl ki Hanefi mezhebinde İbn Abidinin yeri bir farklıdır. Çok fazla cami olduğu için, özellikle yeni meselelere de temas ettiği için, Envar'ın da Şafi fıkında böyle bir durum vardır. İşte o kitap, Envar kitabında tercih ettiği görüş nedir? İşte konuyu anlatır, filan imama göre şöyle, filan imama göre böyle der ve sonunda vakile der. Kıyla ifadesi denildi ki Türkçedeki karşılığı ve bu ifade e, genel olarak temriz sigası olarak görülüyor. Temriz demek yani zayıf bir görüş olarak. Dolayısıyla kıyla ile fetva verilmez. Yani denildi ki çok fazla önemli bir görüş değil. Tabi bazen e, nispet mahiyetinde de kullanılabilir. Yani kullanıldığı yere göre değişir. Her yerde zayıftır anlamında değil. Oysa Envar kitabının musannifi bu üslup olarak kıyleyle getirdiği görüş, tercih ettiği görüştür. Onun üslubu bu. Peki soruyorum. Bir insan bu ustubu bilmiyor ise, o musannifi tanımıyor ise, kitabın nasıl e, dizayn edildiğini bilmiyor ise istediği kadar Arapça bilsin, istediği kadar gramer bilgisi olsun. Okuyacağında nasıl anlayacak, onu nasıl aktaracak, o bilgiyi nasıl karşı tarafa verecek? İşte bütün bunlar da gerçekten ehlinden onu almak ve o şekilde onu kendinden sonrakilere nakletmek. Bunu şundan dolayı söyledik. Hani bahsettik işte Darül Harp'de zina, zina değildir. Nereden çıkartıyorsun? Çünkü Darül Harp'de hat uygulanmıyor. Ya hat uygulanmama meselesi İslam hukukunda hatların şüpheyle düşürülmesinden kaynaklanıyor bir. İkinci olarak da hat İslami bir otorite bir idarede olur. Küfür diyarına İslam idaresi karışamaz ki küfür idaresine, küfür memleketinde İslam devletinin herhangi bir yaptırımı olamaz ki. Dolayısıyla burada hattın uygulanmaması bu gibi nedenlerle alakalıdır. Yoksa o fiilin haram bir fiil olmaması anlamında değildir. Artı hattın uygulanmaması demek o kişiye başka bir ceza verilmeyecek anlamında değildir. O da bir bahsediğerdir. Bunu şunun için söylüyoruz. E, i̇leride okuyacağız. İşte diyecek ki insan... Ee, şöyle şöyle yapacak olsa, oysa demiş olduğu şey haram bir fiil, günah bir fiil. Yani telaffuz edilmemesi gereken belki de bir fiil. E, nasıl olur da bunlardan bahsediliyor? Onun meşruiyetiyle alakalı değil. O bir bahsediyor. O gayri meşru olmakla beraber kişi böyle bir şey yapacak olursa sonuç olarak şöyle olur, böyle olur. Musanifler bunlara temas eder. Fıkıh kitapları bu konuları irdeler. Dolayısıyla meseleyi okurken de böyle okumak, bu şekilde anlamak, bu şekilde anlatmak gerekir. Bunu şundan sebep söylüyoruz. Oruçlu kimsenin tefekküründen diyor ki kişi işte affedersiniz kadın düşünse. Velev ki e, kendisine haram olan bir kadını düşünse. Bu müstehccendir, haramdır, günahtır, yapmaması gereken bir eylemdir. Bu ayrı bir konu. Bununla beraber inzal olsa, boşalma olsa konumuz orucu bozulur mu bozulmaz mı bu noktadır. Kitaptaki ifade buna yöneliktir. Yoksa bunun bu şekilde bir tefekkürü, bu şekilde bir tahayyülü elbette yanlıştır, elbette caiz değildir. O yüzden zaten ibare okurken biraz da meşrulaştırabilme adına burada diyor ki ev nazara ila imratin. bir kadına baksa biz onu hanımına baksa şeklinde çevirdik. Veyahut da işte kappele öpse hanımını öpse. İşte dokunsa hanımına dokunsa şeklinde ki avama bu şekilde ifade etmek gerekir. Yoksa aksi takdirde konuyu farklı yerlere çekilebilir. Farklı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Bunu açıkça anlatıyorum ki çünkü bu önümüzde çok çıkacaktır. Okuduğumuz ibareleri e, konumuz neyse onunla alakalı olarak düşünmemiz gerekir. Onun ötesinde onun caiz olup olmamasını ayrı bir şekilde sorgulamamız gerekir. Bir de şuna da temas edelim. Ee, şüphesiz e, ders takip eden arkadaşlarımız vardır e, çünkü e, vakit bulup da medreselere gelemiyorlar ama bu vesileyle e, çünkü burada e, ekran başında olamayıp da daha sonradan bunu e, işte televizyonun sitesinden de seyredebiliyor kişi bunu bizzatı ders takip edebiliyor e, işte burada ders esnasında akla takılan bir soru olabilir veya ibareye dair. Bir soru olabilir. Bunları bize gönderme imkanınız var. Tabi bunu da bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapar. Normalde bizim İlmahal programında sorduklarınıza cevap vermeye gayret ediyoruz ama çok geriden geliyoruz. Çok birikmiş sorular var. Buna dair ayrı bir platform kurulur. Ayrı bir adres oluşturulur. Yani kitaba dair, fıkıh derslerine dair sorular farklı şekilde gönderilir ki ona da biz dersten önce işte geçen okuduğumuz derste şu sorular geldi. Önce o sorulara cevap verelim şeklinde derse giriş yaparız. Sonra okumaya devam ederiz. O okuma esnasında yine soru oluşacak olursa onlar yine gönderilir. Bir dahaki derste yine öncelik olarak onlara veririz. O sorulara cevap veririz ve bu şekilde dersimize de devam ederiz. Çünkü sadece anlatımlı olmayabilir. Kişinin kafasına bir takım işgaller takılabilir. Soru takılabilir derse tahlik eden sorular takılabilir onları da sorma imkanınız olmalıdır herhalde arkadaşlar o noktada yardımcı olurlar inşallah yine konumuza dönecek olursak demek ki oruçlu bir kimsenin ihtilam olması orucunu bozmaz hanımına bakıp velev ki inzal olacak olsa bile yine orucunu bozmaz hacamat olması sürme çekmesi gözüne damla damlatması bütün bunlar orucunu bozmaz ancak bizatihi fiziksel bir temas olsa, işte hanımını öpse veyahut da hanımına temas etse, ellese ve bununla beraber inzal olsa, boşalma olsa o zaman faalehi'l-kaza bu kimsenin orucu bozulur. Ancak kaza gerekir. Bu önemli bir ifade. Kefaret gerekmez. Çünkü kefaret Tam bir cinayetin karşılığıdır. Oysa burada bir cinayet, cinayetten kastettiğim orucu bozan bir eylem ama bu eylem tam kamil bir eylem değil. Çünkü cinsel münasebet tam manasıyla gerçekleşmemiş bir noksanlılık var. Bu noksanlılık ise bir şüpheyi oluşturuyor. Kefaret ise İslam hukukundaki hat gibidir. Nasıl ki hatlar. Şer'i cezalar şüpheyle düşürülüyor ise kefaret de şüpheyle düşürülür. Dolayısıyla bu noktada sadece kaza gerekir ama kefaret gerekmez. Peki oruçlu olan bir kimsenin oruç esnasında hanımını öpmesi olağan mıdır? Yoksa olağanın dışı mıdır? Yani mekruh mudur değil midir? Buna nasıl cevap vereceğiz? Musannif ona temas ediyor ki وَلَا bil kuble. اِذَا اَمِنَ ala نَفْسِهِ Kişi kendine güveniyor. Yani ben öpecek olsam dahi bu öpmemden dolayı cinsel münasebete düşme durumum mümkünatı yok. Keza, affedersiniz, boşalma durumum da olmayacak. Sadece mücerret bir öpme. Böyle bir şekilde bu kişinin öpmesi mümkün müdür? Lâ bestir. Yani öpmesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Herhangi bir kerati iktiza etmez. Ama, ama güvenmiyorsa kendine, sıkıntıya düşme ihtimali varsa, şehveti tahrik olup da farklı yerlere gitme ihtimali varsa, o zaman kişinin başta bu işleme gitmesi mekruptur. Bakın, bizatihi kişinin hanımını öpmesi orucu bozan bir durum değildir, bir eylem değil. Ama sonucu eğer cima ise, cinsel münasebetse, ve ona gitme ihtimali varsa sonucuna itibarla başı da mekru olur. Bunu hacamat için, kan aldırmak için de söyleyebiliriz. Yani kişinin oruçluyken kan aldırması veya kan vermesi. Yani hacamat derken hacamat pek fazla insanı yormaz. Bir de damardan kan vermesi, bir hastaya kan vermesi olarak da düşünebiliriz. Bu vücuda bir şey girmiyor, vücuttan bir şey çıkıyor. Dolayısıyla mücerret çıkmak ise orucu bozan bir durum değil. Ama biliyoruz ki bu insan kan verdiği zaman bünyesi zayıflayacak, güçsüz kalacak ve orucunu bozma ihtimali olacak. İşte meyve suyu içecek veya su içecek veya bir takım şeyler yemesi içmesi gerekecek. Böyle bir ihtimal varsa kan vermesi mekruhtur. Ama yok Öyle bir ihtimal yok. Kişinin bünyesi sağlam. Kan verse de orucunu bozacak herhangi bir durum söz konusu değilse o zaman kan vermesinde bir sıkıntı olmayacaktır. Öpme konusu da böyledir. Tutma konusu da bu şekildedir. Bunu bu şekilde anlamamız, bilmemiz gerekir. Şimdilik farklı bir meseleye geçiş yapacağız. Yine oruçlu olan bir kimsenin halk katında karıştırılan bir nokta. Kusması orucunu bozar mı bozmaz mı? Tabii e, kusmak... İki şekilde olur. Bir kişinin dahiliyle olur, isteyile olur, kusturmasıyla olur. Bir de e, kişinin iradesi olmaksızın kendi kendine midesi kalkar ve kusar. Bu ikisi arasında oruç babında farklılık vardır. O yüzden diyor ki Musannif wa in zaraahu el kayo. Kişi kusacak olsa, kusmuk ona galip gelip kussa, yama yani bilasunuğun önemlidir. Herhangi bir dahili olmaksızın kusmaya dair bir gayreti olmaksızın kusacak olsa lem yuftir bu kişinin orucu bozulmaz velevki kustuğu miktar ağız dolusu olsun. Hani halk arasında şöyle denir. Kusmak eğer ağız dolusuysa orucu bozar, ağız dolusu değilse orucu bozmaz. Bu istek ile olan kusmuk için geçerlidir. İstek dışı olan kusmuk ne olursa olsun, ne kadar miktar olursa olsun kesinlikle orucu bozmaz. Ancak şöyle bir soru var. Peki kustuğundan affedersiniz belli bir miktarı geri dönse, yani onu yutacak olsa bu durumda orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Bu noktada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin, görüş farklılığı serdetmişler. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ağız doluluğunu esas almış. İmam Muhammed ise kendi iradesiyle yutup yutmamasını esas almıştır. Şöyle ki, yine kişi kendi dahli olmaksızın kutsa, ağzındayken o kusmasından bir bölümünü kendi ihtiyarıyla yutacak olsa, bu durumda orucu bozulur mu, bozulmaz mı? İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bakılır. Eğer kusmu ağız dolusu ise bozulur. Velev ki kendi iradesiyle yutmuş olmasın. Ama kusmu ağız dolusu değil ise, Bozulmaz eğer iradesiyle yutmuş değilse. İmam Muhammed peki ne diyor Rahimullah? İmam Muhammed diyor ki ağız dolusunun olup olmamasının önemi yoktur. Kendi iradesiyle ağzındakini geri yutmuşsa orucu bozulur. İrade dışı kendi kendine yutulmuş ise o zaman bozulmayacaktır. Özetleyecek, Özetlemek gerekirse İmam bu Yusuf. Meselenin kusmun ağız dolusu olup olmaması. Çünkü ağız dolu olduğu zaman bu hariç hükmündedir. Çıktı hükmündedir. Çıkan bir şeyden geriye dönmesinde iradenin olup olmamasına bakmıyor. İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed ise ağız dolusuna pek itibar etmiyor. Neticede bir şey çıkmıştır. Her çıkanın orucu bozmaması başka bir şey. Ama çıkan bir şeyin tekrardan kendi iradeyle geri dönmesi bu ise orucu bozan bir durumdur diyerek İmam Muhammed rahimullah bu noktada orucun bozulacağını söylüyor. E, ne yapmak gerekir? Elbette ihtiyat gereğiyle hareket etmek gerekir. İhtiyat kişi kendi dahiliyle kusmuşsa İmam Muhammed'e göre harekete şey kendi dahiliyle yutmuş ise bir kısmını i̇mam Muhammed'e göre hareket etmek gerekir. Yani oruç bozuldu diyeceğiz ama yine de güne hürmeten eğer Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç tutuyorsa, eda olarak oruç tutuyorsa güne hürmeten akşam vaktine kadar bir şey yemeyecek. Daha sonradan onu kaza edecek. E, kendi dahiliyle yutmamışsa bu durumda az dolusu olup olmama noktasında i̇mam bu Yusuf'un görüşüne göre hareket eder ki bunlar ihtiyat gereği ki ibadet babında da ihtiyatla hareket etmek gerekir. Demek ki ve in zerahu el kay lem yüfteri. Gayri ihtiyari kusmuk, orucu bozan bir durum değil. Peki ve in amiden, kişi kasten kusacak olsa affedersiniz parmak salarak veya taammuden hurucul kay oluşacak, gerçekleşecek olsa bu durumda konuyu ikiye ayırırız. Ağız dolusu olması, ağız dolusu değilse, Ağız dolusu değilse yine oruç bozulmaz ki bu genel olarak halkımızın bildiği ama Buradaki kusmuk mil efih ağız dolusu olursa faalehil kaza yine oruç bozulmuştur. Ama buradaki bozulan oruçtan dolayı kefaret gerekmez. 2 mesele görmüş olduk. Birincisi yani orucu bozulduğu halde kefaretin gerekmemesini söylediğimiz iki mesele. Ee, hanımını öpmesi veya fiziksel olarak temasta bulunması tabi cinsel münasebet yok. Ve inzar, boşalma olması. Oruç bozulur, kefaret gerekmez. İkincisi, kişi kendi gayretiyle kusması ve kustuğu miktarında ağız dolusu olması. Oruç yine bozulur ama yine kefaret yok. şimdi buna dair üçüncü bir mesele. Ve men iptelâ el-hasâd. hasat hasâd el -hasad, e, çakıl taşı veya taş, yani yenilmesi muhtad olmayan, gıda olarak tüketilmeyen bir nesneyi yutacak olsa, evül hadit veya demir parçası veya bir boncuk yutacak olsa, tabi bunların elbette sağlığa zararlı olması hassebile caiz değildir. Bu ayrı bir konu. Başta konuşmuştuk bunu. Ama bütün bunlara rağmen kişi böyle bir şey yapsa, yanlışlıkla yutacak olsa, bu durumda orucu bozulur mu? Eftara. Evet orucu bozulur ama kefaret yine bu kişiye kefaret gerekmez. Yani buraya kadar okuduğumuz bölümde İmam El-Kuduri Rahimullah orucu bozup da kefareti gerektirmeyen konulara temas etmiş ve bu noktada üç örnek vermiştir. Birincisi cinsel temasa tahallük eden, kişinin hanımıyla beraber fiziksel yakınlaşması ama cinsel temas yok ve boşalması. Boşalma olmazsa zaten oruç da bozulmadı. Boşalacak olursa orucu bozulur, kefaret gerekmez. İkinci mesele kişi kendi gayretiyle kusturması, kendisini kusturup ve kustuğu miktarında ağız dolusu olması. Tabi ağız dolusu derken bunu nasıl tanımlayacağız? Musannif buna dair bir şey söylemiyor. Ancak şerhlere baktığımız zaman ağız dolusunun birçok tanımı vardır. Bu tanımlardan bir tanesi kişi onu ağzında tutamayacak bir miktara ulaşması. Bu kadar bir miktar ise o kusmuk, o kusmuk ağız dolusudur. Hatta peyder pey kusacak olsa bunlar toplanır. Toplandığı zaman yani toplanır derken tahayyülen toplanır. Yoksa onları fiziksel anlamda toplar değil. Bunların toplamı eğer ağız dolusuna ulaşıyor ise ağız dolusu hükmü verilir. Ulaşmıyor ise ağız dolusu hükmü verilmez. Yoksa bunların bir anda ağız dolusu olma şartı da yoktur. Tabi burada sebep birliğinin olup olmamasına dair farklılık vardır ki o daha ileride geniş kitapları okurken inşallah onlara da temas ederiz. İkinci meselemiz de buydu. Üçüncü meselemiz ise hakikatte gıda maddesi olmayan bir şeyin yenilmesi veya yutulması. Yine orucu bozar ama bununla beraber kişiye kefaret gerektirilmesi. İşte çakıl taşı yutması, boncuk yutması işte veya toprak yemesi. Bazı toprak türleri eğer mutat ise ki ona dair de farklı tafsilat var. Ama e, mutat olmayan işte kum, toprak, çakıl, e, boncuk, demir gibi gıda olmayan bir şeyi kişinin yutması her ne kadar orucunu bozsa da bu kişiye kefaret gerekmez. Gününe gün olarak bunu kaza etmeksi gerekecektir. Buraya kadar olan bölümlerde kefareti gerektirmeyen bir durum. E, bundan sonraki bölümde ise e, oruç bozulduğu halde kefareti gerektiren meselelere girecek ancak Saatımıza baktığımızda vaktimizi doldurduğumuzu görüyoruz. Nasip olursa bir dahaki derste de inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim anladıklarımızı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla amel etmeyi, amel ettiklerimizi de anlatarak amel ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi tealel Fatiha.